Açık, açık Dergi. Eraslan hoş geldin. Merhaba. Hoş, hoş bulduk. Geldin. Hoş bulduk. Evet şahsım adına garipsediğimi söyleyebilirim yıllarca beraber. Ben de çok garipsiyorum şu anda ama çok hoşuma gidiyor. Evet yayına girdikten sonra. Evet e, tatallı sahne için evet. ilk defa stüdyoda buluştuk. Bir telefon konuşmamız olmuştu ama. Evet. Evet. Siz de çok hızlısınız. Yetişmek çok da mümkün olmadı. E, telefon konuşmamız tiyatro Tata kuruluşu ve oyunlarıyla ilgiliydi. Evet. Ardından yerleşik düzene geçtik Tata Abla sahneye. Doğru. Her zaman Tata Abla ilgili ilk konuşmamız oluyor. İlk. Şimdi nereye taşındınız? Cih Giri'de Cihangir. aslında bilindik bir yere taşındık. Çünkü Hı -hı. bizden önce çok emek verilen bir sahne vardı. 15 yıllık bir sahne Hı -hı. Cihangir sahne diye. Pek evet, çok evet. kişinin bildiği sahne e, Mahir Günşray'ın... Müthiş bin bir emekle yaptığı ardından Özkan Şulsen'in sonra da bence İstanbul'daki ilk tek ve en önemli feminist tiyatrolardan birini yapan Şale Karabekir'in sırtlandığı sahne... Şale tam çıkarken... ...biz dedik ki durum bu... ...burası başka bir şeye dönüşmesin ve burası <gülüyor> tiyatro olarak kalsın dedik... ...ve biz girdik iki de girmişiz... ...çünkü keyfimiz çok yerinde orada. Evet mekan doluydu yani hatıralarla ve insanların ayağa dalışıklığı. Elbette yani maalesef. bu büyük bir lüks... ...bir tiyatrocu için seyircisi hı hı. olan bir sahneye giriyor olmak... ...gerçekten Kesinlikle. müthiş bir lüks. Evet sahne demişken... ...bu önemli bir uygulama var... ...şimdi cadı kazanını konuşacağız aslında... Hı hı. Ee, 17 Ocak'ta evet cumartesi akşamı kendi sahnenizde e, Arthur Miller'ı bir kere daha sahneye koyuyorsunuz ama şeyi de söylemek lazım geçerken yani e, seyircisi olan bir sahneye gittiniz e, ama hani o sahneye tabiri caizse konmuş da değilsiniz. O sahne başkalarının da sahnesi oldu e, bir yandan. Bu da bir modeldi ve şimdi... Böyle olmak zorunda zaten çünkü... Kısım... Kısaca bahsetsene. Tabii tabii. Bizim geçen sene sahnemiz yoktu. Zaten geçen sene seyirciyle buluşan bir tiyatroydu. Tiyatro tabla ilk e, İlk prodüksiyonu aktör ki indi. Hemen ardından ikinci prodüksiyonu 3 evet. Kadın Bin Turna'ydı. Ve minicik bir arabamızla dekorları tıkıştırarak o sahne benim, bu sahne senin dolanmaya başladık. Bu, bu benim çok canımı acıtıyordu. Hı -hı. Ve hemen yer arayışına başladık. Eğer sahneyi bulamasaydık Hı -hı. E, ben tiyatroyu kapatmayı düşünüyordum. Çünkü bu gezinti hali oyunun estetik değerlerinden de içeriğinden de evet. götürüyor, kaybettiriyor. Bu da çok canımı acıtmaya başlamıştı. Çünkü biraz akademik formasyondan gelen bir tiyatrocuyum ben. Hı hı. Ee, o yüzden biz girdiğimiz anda dedik ki evet bizimle birlikte ihtiyacı olan ne kadar topluluk varsa girsin ve burada oynasın. Tabii ki bedelsiz bunu yapmıyorlar. Bunun karşılığında küçük bir bedel ödüyorlar evet. ama bu hakikaten evet. küçük bir bedel. Evet. Ee, bu bedelden daha önemlisi onların orada bir sahne bulması. Zaten ...iyi ilişkiler kuruyoruz... ...bizde bir kere oynayan diyor ki... ...bundan sonra hep burada oynamak istiyorum... ...çünkü şeyi görüyorsunuz... ...içeri girdikleri anda o paniklerini görüyorsunuz... ...eyvah şu mu yetişmedi, dekorun parçası mı kaldı... ...nasıl oynayacağız, prova yapabilecek miyiz... ...ışıklar nasıl... Hı hı. ...bu gerçekten bir tiyatrocu için son derece güç bir durum... Tabii, kaçar tabii. göçer hal... Evet. ...o yüzden açtık... Bütün grupları açtık ve bu ödenilen bedelin de aslında şöyle de bir anlamı var bizim için. Bu oranın kendini döndürmesine sebep olduğu için aslında Hı -hı. bir tiyatronun varlığına biz nasıl onlara destek oluyorsak Hı -hı. onlar da destek olmuş oluyorlar. Yani e, kelimenin tam anlamıyla açık radyo dinleyicilerin çok iyi bildiği bir kavramla tam bir dayanışma halinde evet. yürüyen bir hikaye. Kolo Aynı Fırfı. derdi çeken insanların aslında bir şekilde... Cevabını daha doğrusu o derdi çeken insanlara bu derdi paylaşmış da oluyorsunuz. Evet, belki burada diğer e, sahnelerden bir küçük farkımızdan söz edilebilir. O da e, bir de bizde bir bu anlamda karar merci yok. Yani. Ee, ...şunu yapmıyoruz, bize bir başvuru geldiğinde efendim bir projenizi biz inceleyelim bakalım eğer uygun görürsek bizim sahnemizde yer alırsınız demiyoruz. Kuşkusuz bunda demek kötü bir şey değil, sadece bizim tercihimiz bu yönde değil. Çünkü e, ben Tatavla sahnenin içinde herhangi birimizi bu yetkinlikte görmüyorum açıkçası. Bir işin iyi olup olmadığına buyurun oynayabilirsiniz deyip, deyip dememeye yetkin görmediğim için... ...onları açıyoruz... ...bunun kararını zaten seyirci veriyor... ...yani Doğru, evet. devam, edecek, devam edebilecek yapıdaysa... ...seyirci <gülüyor> geliyor... ...ya da seyirci azalıyor... ...arkadaşlar diyorlar ki... ...ya teşekkür ederiz buraya kadarmış galiba... ...doğal olarak hallolmuş oluyor bu mesele... <gülüyor> ...peki zor soru... ...yani hazırlanıp gelmedin ama... ...bir yandan da hafızana güveniyorum... ...kimler çıktı... ...hangi tiyatro ekipleri... Ee, ...çok fazla... E Ekim'de başladık ama neredeyse her gece doluydu. Ee, body bizim için önemli topluluklarda, önemli oyunlardan biriydi. Hı hı. Body oynandı. Ee, ve en güzeli bence, bundan minicik gurur duyuyorum. Hı hı. Esmeray. E, evet. Cadının borçasıyla tanıdığımız ve açık radyo dinleyicilerini de yakından tanıdığı hı hı. E, tiyatrocu diyebiliriz artık. Tabii. Tiyatrocu e, yeni projesinin premierini Esmer e, bizde yaptı. Tata abla ve biz de ona şunu yaptı, hikaye kesmeden hikayeler 1 Ekim'de Tata sahne açılıyordu. Herkes şunu söylüyordu. Acaba tiyatro Tata hangi projesiyle açacak diyordu. Biz de dedik ki biz kendi projemizle açmıyoruz. Buyur Esmeray tiyatronun açılışını sen kendi projenle yaptı dedik. <gülüyor> Esmeray kesmeden hikayelerle başlattı. Evet. E, Tata Abla sahnenin açılışını. İşte bu gece e, yaklaşık 1,5-2 saat sonra Diva oynuyor. Orada hı hı. Diva adlı oyun oynuyor. Hı hı. E, arıza Türler bizimle birlikteydi. ...bir ihbarda bulunacaktım... ...bizlerle birlikte çalışan gruplardan biriydi... ...üç kişilik, azizlik... ...yani program biter... Yani ...gerçekten Doğru. o kadar yol... ...peki <gülüyor> cadı kazanından da konuşalım aslında ama... ...sırına gelmişti ...Tatavla'daki önceki iki oyunu neye göre seçtiniz diye de merak ediyorum... Ee, ...Aktör Kim ve <gülüyor> Üç Kadın Bin Turu'na mı? Ee, ...Aktör Kim'in seçimi... Şöyle bunun ne kadar anlatabilirim bilmiyorum ama bir gerçekten bir ilhamla seçilmiş bir oyundu. Hı. Çünkü biz bir atölye kurmuştuk Kurtuluş'ta o yüzden hı hı. adı Tatavla'ydı Tatavla. zaten. Atölye Tatavla'yken herkes dedi ki artık bir prodüksiyon yapın ve prodüksiyon yapacak kimsemiz yoktu. Birinin kurban seçmesi gerekiyordu kendini. Ben dedim hı hı. o kurban. Hı hı. E, ne oynayabilirim dedim hani bir an yıllar önce Cihan Hoca'nın Cihan'ın alını oynamış olduğu aktör King Raymond Fitzsimons'ın oyunu geldi aklıma. Hemen Şehir Tiyatrosu kütüphanesinden alıp okudum ve... Hı hı. Çarpıldım yani Cihan Hoca'dan izlemiştim ama şu detayı, şu detay ya o zaman eksikti ya da benim gözümden kaçmıştı. E, i̇ktidar sanatçı ilişkisi ve özel hayatın biricikliği, dokunulmazlığı Hı -hı. üstüne yazılmış oyunculuk önerilerinin tartışıldığı müthiş bir metindi. Dolayısıyla dedim ki yani biz sözün derdinde olan bir tiyatroyuz. O yüzden bununla başlamalıyız dedik. başladı da iyi gitti ve hemen akabinde e, kadın meselesiyle çok ilişkili bir tiyatroyuz e, ve... Koreografi bir arkadaşımdan rica ettim yani bir kadın projesi yapalım ve bu kadın projesi öyle bir proje olsun ki içinde kadına yönelik şiddet meselesini tartışalım çocuk gelinleri ta tartışalım mümkünse pipa bakka meselesini tartışalım evet. çünkü unutulmaya yüz tutuyor ve Doğru. benim canımı Doğru. acıtıyor Doğru, evet, evet. demiştim ee, ve burada iyi bir model olarak doğaçlamalardan oyuncuların ve bizim desteğimizle bir metin ortaya çıktı ve bu metinde <gülüyor> adı fiziksel tiyatro diyorlar. ...ne kadar doğrudur bilmiyorum ama... ...fiziksel tiyatro tekniğiyle ya da dans tiyatrosu Hı. tekniğiyle... ...seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Evet. Ee, ama en cazibi de... E, ...tiyatro edebiyatına bir metin daha... ...katılmış oldu bu yöntemle. <gülüyor> Kesinlikle. Bu şey şimdi bu sezonda... ...cadı kazanı var mı evet. karşımızda? Ama Fitzheim'de şey de var mı mesela? Onu hep merak ettim. Haberini verirken de aklıma geliyor... Şimdi tiyatrolar başlarken mesela Shakespeare'le başlamak büyük bir iddia. Siz bol Shakespeare göndermeli. Shakespeare'i de nasıl diyeyim baştan artiküle eden... Kuşkusuz. ...parafreze eden Kuşkusuz. E, tabiri caizse bir oyunla başlıyorsunuz. Bence da, bu he? baştan artiküle etme meselesi çok doğru bir mesele. Aktör <gülüyor> ile ilgili olarak. Ee, biz öyle bir tiyatro değiliz. Yani şöyle bir tiyatro değiliz daha doğrusu. Bir iş yapalım, yargök inlesin, bir Shakespeare açalım değil. Hiç böyle değiliz. <gülüyor> İşin ne dediğiyle ilgilenen bir tiyatroyuz. Ee, burada... Evet dönüp Shakespeare'e baktığımızdaki açık radyo dinleyicileri Shakespeare'i çok yakından tanıyorlar artık yapmış evet. olduğumuz programlarla. Evet, evet. Shakespeare'e dönüp baktığımızda Shakespeare'in neredeyse hiçbir konuda söylemediği bir sözün kalmadığını fark ediyoruz Hı -hı. ve bunu da büyük bir... Büyük... ...kamil bir Eda'yla söylediğini fark ediyoruz. Ee, ve... ...Aktör oyununda dokuz ayrı... ...Shakespeare'in büyük tragediyası da... Hı hı. E, ...dokuz ayrı... ...oyunculuk önerisiyle metinden kaynaklanıyor... ...benden kaynaklanmıyor. Yani hı hı. senin söyleminle... Hı hı. ...yeni bir artikülasyonla... Evet. ...dile geliyor. Bu çok cazipti tabii ki. Bu oyuncu açısından da çok cazipti. Çünkü oyunculuk meselenizi de... ...masaya yatırdığınız bir şey olduğu için... ...çok iyi geldi. Yani derdimiz bir... ...Shakespeare yapalım değil de... Shakespeare ...Shakespeare'i biraz deşelim bunun içinde bulunmaz bir nimetti pis sayması metni ve iktidar ilişkisi diyorsun evet o müthiş bir şeydi de. tabii ki evet buradan da belki Artur Midara geçebiliriz hı hı. evet şu önemli çok uzunca bir süreden sonra 45 sene önce yazıyor hatta şimdi tekrar sahne deniyor İstanbul'da hatırlayanlar çok iyi hatırlıyorlar ilk yorumu ee, sen e ben tabii ki hatırlıyorum <gülüyor> hatırlayamaz ee, ama duyuyum tabii ki Bilmiyorum. ama şöyle bir şey var ben tiyatro eğitimimin en ...temelini aldığım kişi... ...üstümde en çok emeği olan hı hı. hocalarımdan biri... ...çok hocam oldu ama en önemlilerimden biri... ...Cüneyt Gökçer'dir... Hı hı. Ve Cüneyt Gökçer rejisiyle hı hı. İstanbul seyircilerle buluşmuştu. Ee, i̇yi bir dönemde, politika anlamda iyi bir dönemde buluşmuştu diye düşünüyorum hı. o döneme baktığımda. Ee, fakat maalesef çok kötü bir anıyla hatırlanıyor cadı kazanı oyunu. Çünkü o dönemin kültür sarayı, şimdiki Atatürk Kültür Merkezi e, büyük bir yangınla yanıp kül olmuştu hı. cadı kazanı esnasında. Oyun esnasında hı. evet. Çok ee, talihsizmiş. Evet, o şekilde anılıyor ama bizim yapıyor olmamız artı bir olarak bu meseleyi de tekrar gündeme getirdi. Ee, bu kadar zaman geçti. Hani AKM ne oluyor sorusunu evet. da yandan yandan tartıştığımız Hı -hı. bir hale getirdi. Birazdan bu arada emek meselesini de bunu da evet. duydum, duydum <gülüyor> olacağız, olacağız dergide. Evet, şimdi... Aa galiba hikaye Salem'de geçiyor. Salem'de geçiyor ya da Salem'de geçmiyor. Yani burada Arthur Miller'a bakacak olursak hı hı. E, gerçekten bence önünde eğilmesi gereken bir yazar Arthur Miller hı hı. Kasan'ın metniyle. Çünkü e, hepimizin bildiği gibi 1950'lerde McCarthy döneminde Amerika'da e, pek çok sanatçı edebiyatçı e, Amerikan karşı e, Faaliyetler Komitesi'nin soruşturmasına koşturmasına uğruyor. Bunlardan Arthur Miller'da nasibini alıyor. Hatta bir bir tutuklama kararı çıkıyor hakkında. <gülüyor> ee, ve bu kararın ardından, bu olan bitenin ardından oturup cadı kazanını yazıyor. Ama e, işte büyük yazar olmak böyle bir şey galiba. Bunu yazarken ne McCarthy'den tek kelimeyle bahsediyor. Ne 1950'ler ne Amerikalar tutup olayı e, 1690'lı yılların <gülüyor> Salem kasabasındaki cadı avını e, bas alarak yapıyor ve <gülüyor> e, bu da temel nedenlerden biri oluyor. Oyunu bugün yapmak için yani 2014'ün İstanbul'un da bu oyunu yapmak için sıkı bir neden oluyor. Ee, biz de hiçbir şeyden bahsetmiyoruz ya da her şeyden bahsediyoruz. Tıpkı Arthur Miller'ın yapmış olduğu gibi. Evet bu cadı meselesi aslında Avrupa'nın da mesela çok hesabını vermediği bir mesele. Evet. Belki feminizm kanadından e, sembolik değeriyle e, ölçülüyor. Ama bir yandan da halen Uğur olarak ve birçok bir semptomuyla beraber e, taşıyoruz. Senin okuman e, neler? Adaptasyon daha doğrusu İstanbul'da sahneliyor olma. Nun getirdiği, yüzeye çıkardığı takım öneriler var mı? E, hayır mu? hiçbir şey yapmadım. Çünkü hmm. metnin kendisi bütün bunları anlatmaya yetiyordu. Metinde hmm. temelde bana çarpıcı gelen e, manipülasyon kavramının kendisi. Hmm. Cadı Kazanı metninde. Burada hmm. şu olsaydı yanlış bir okumaya düşerdik. Bunu sadece bir din manipülasyonu üstünden okusaydık. Bence Kesinlikle. yanlış bir okumaya düşerdik diye düşünüyorum. O yüzden hiç oradan okumadım. Arthur Miller'ın yazdığını okumaya çalıştım. Çünkü Arthur Miller'ın metninde... Din manipülasyonu eleştirilirken bu din manipülasyonun karşısında hem e, inançsızlar, ateistler ve hem mütedeyyin kesimin bundan nasıl büyük bir yara aldığı ve nasıl Hı. yanlış anlaşıldığı meselesi tartışılıyor. Bu bana bugün çok iyi gelen bir şey. Evet. E, ben de biraz buradan okudum. Dolayısıyla meseleyi sadece din odaklı değil, e, manipülasyon kavramının kendisi üstünden. Yani an geliyor, bu manipülasyon para oluyor, bir fabrika oluyor, medya oluyor, her şey olabiliyor. Dolayısıyla Hı. asıl tartışmamız gereken burada dinin manipülatif kullanımı değil, manipülasyon kavramının hayatımızda yerinin olmaması gerektiği. Evet. Ben de buradan bakıyorum biraz. İttarın... Manipülasyon kullanımı. Evet. Becerisi. Evet, evet. ve e, iktidarın bu anlamda hem manipülasyon kullanımı hem de e, hiç iktidar değilmiş gibi davranıp renk değiştirip aslında başka bir muktedir yapıyla insanlar üstünde baskı oluşturuyor olması da Hı -hı. çok net oyundaki net göstergelerden biri ve bunların hiçbirini ben yapmadım. Arthur Miller'ın kendi yazmış zaten. Evet ama yani öyle bir şey ki bir yandan da Arthur Miller'ı konuşturmaya devam etmek de. Daha büyük bir yetenek bana kalırsa çok Allah. cezbedici bir konu bir yandan. Çok daha. cezbedici bir konu. Ee, oyunun gidişi hatta bunu gösteriyor zaten. Bu konuda sadece ben böyle düşünmüyormuşum. Çünkü e, seyirci gelir mi kaygısı hiç yaşamadık. Çünkü seyirci gerçekten kelimenin tam anlamıyla akın akın geliyor cadı kazanı oyununa. Hı hı. Ee, genellikle olumlu eleştiriler alıyoruz basında yer alan haberlere baktığımızda. Hı hı. Ee, ama şundan e, çok gözümü korkuttular benim. Yani sen ne yapıyorsun ya dediler. Yani alternatif bir sahnedesin ve on beş oyuncuyu aynı anda sahneye çıkarıyorsun. ve e, Bir de bunu yaparken üstüne, üstüne, üstüne Arthur Miller'ın metni gibi bir metne girişiyorsun. Yani hiçbir şeyden korkmuyor musun dediklerinde e, belki biraz romantik gelebilir ama hayır çünkü korkuya karşı özgür tiyatro dedim ve tam da bunun zamanıdır. de yapmanın zamanıdır dedim. E gördüm ki bu çağrıda boş çıkmamış. Seyirci de bu anlamda Özgür tiyatroyu destekliyor yoksa niye gelsin niye kapalı içe gitsin bu oyun? Kesinlikle. Şimdi cumartesine bilet yok o zaman her. Ee, var biraz tamam. bilet var cumartesi <gülüyor> gecesi. İbaren, Tatavlının kendi sahne, Tatavlı sahnede, tiyatro Tatavlının kendi sahnesinde evet. ee, oynanıyor olacak. 15 kişi hakikaten iddialı. Yani. Çok zor yani ben de nasıl yaptığımızı çok anlayamıyorum çünkü Hı -hı. bunun bir prodüksiyon maliyeti var, insanları bir araya getirme, doğru, doğru. program yapma, prova programı yapma, oyun programı yapma ama galiba karar vermekle ilgili bir şey. Karar verdikten Hı -hı. sonra doğru. yapılabiliyor görüyoruz yani ben bir davette bulundum bu davete de icabet edildi. Ellerine sağlık. Esinler çok teşekkür ederim. Ilk Bütün ekibin. Herhalde uzunca bir sürede göreceğiz o zaman. Öyle anlıyorum. Muhtemelen çünkü kaderi iyi gidiyor oyunun. <gülüyor> Bunun içinde gerçekten biz çok büyük çaba göstermiyoruz. Yani evet seyirci bekliyormuş, bizim oyuncularımız da bekliyorlarmış. Biz sadece araç olduk ve bir araya getiriyoruz şu anda onu. Peki yine de bu yoğunluğa rağmen e, Cadı kazanın e, önüne açtığı yoğunluğa rağmen tiyatro tatavlının. Yani ...gündemde başka bir prodüksiyonu... ...elbette mecribi. var... Ee, ...şimdi büyük bir hazırlık içindeyiz... ...çünkü çok zorlanan bir soruydu bize... ...komedi yapmayacak mısınız... Evet, ...şimdi hmm. tam onun zaman. bir... E, ...bence sıkı bir komedi geliyor... Ee, ...söyleyecek <gülüyor> Söylemeyeyim istersen çok taze çünkü tamam. şundan ötürü telif anlaşmaları yapılmadığı Anladım için ayıp ya. ol olabilir ee, hak sahiplerine. Hı. O açıdan söylemeyeyim ama ilk netleştiği anda tabii ki başımla beraber ilk duyuracağım mecra açık radyodur. Ee, sadece şu kadarını söyleyebilirim. Evet ko bir komedinin peşindeyiz. Ee, yedi kişilik içinde yine doğayan sanatçıların olacağı olduğu bir komedi olacak. Bununla birlikte bu sefer... Mm tavla sahnenin meselesi aşk ve medya olacak. Aşk ve medyayı tartışıyor olacağız. Evet. <gülüyor> evet. Peki Erastan çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür için. evet Erastan sağlam bizlerle beraber de tiyatro tatavlayı konuştuk. Açık Ay, dergi.